Soru, resmen, Soru cevap. Hazırlayan ve sunan Eczacı Gülçemin Kılıç. Radyo Hava'nın Soru-Cevap programından herkese günaydın. Yeni bir haftaya başlamış bulunmaktayız. Ben Eczacı Gülcemin Kılıç günün sorusu ve cevabı ile sizlerle birlikteyim. Sorularınız için kiliç.io.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusuna gelince, eczanelerin gece nöbetinde kapılarını açık bulundurma zorunluluğu var mıdır? Eczane ve eczane hizmetleri hakkında yönetmeliğe göre gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca sürekli olarak kapılarını açık tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak hasta geldiğinde eczane sahip ve mesül müdürünün gereken hizmeti yerine getirmesi şarttır. Kepenkleri kapatarak ve kepenkten küçük bir pencereden bu hizmeti verebilir. Bununla ilgili odamızda ücretsiz olarak broşürlerde bulunmaktadır. Bunu alıp eczanenin camlarına da yapıştırarak hastalara bu konuda bilgilendirebiliriz. Bununla birlikte... Ezane içindekileri uyarmak adına hastalar için ezane kapısında mutlaka bir zil düzeneği vurulması zorunludur. Bugünün sorusu ile sizlerle birlikteydik. Bir sonraki soru cevapta buluşmak üzere herkese iyi çalışmalar. Soru cevap. Hazırlayan ve sunan eczacı Gülcan Kılıç.